Kadın sesi haram mıdır? Sevdiğim bayan sanatçılar var ve şarkılarını dinlemek istiyorum. Bunu dinlemem caiz olur mu? Demiş. Evet. E, Ahzab suresinde bir ayet var. Belki seyircimiz e, o tür ayetleri veya bu tür e, rivayetleri dikkate alarak Hı -hı. belki bu soruyu sorduğunu düşünüyorum. Estağfirullah bismillah. Ya Nisa'en Nebiyyi lestunne ki ahadim minen nisai inittakaytun felâ takfâhne bil kavl feyatma أَلَّذ۪ي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا Tabi ki buradaki hitap arası peygamberin eşlerine. Ee, eşlerine diyor ki, ey peygamber eşleri, siz herhangi birisi değilsiniz. Başkalarıyla konuştuğunuzda söz, ses tonlarınıza dikkat edin. Ola ki bu çıkarttığınız tabi olmayan ses tonları, kalbinde böyle hastalık olan, nifak olan insanları farklı şeylere itebilir. Buna sebebiyet vermeyin diyor. Peki burada yani uyarı Hazreti Peygamber'in eşleri üzerinden tüm kadınlara. Tam tersine belki erkekleri de dikkate alabiliriz. Burada kadın sesinin mutlak anlamda haram olduğunu ifade eden bir nas yoktur. Ama bu ayette ifade edilen kısım nedir? Seslerle karşı tarafı tahrik etmek. Evet. Yani ses tonunun biraz değiştirilerek bu nedir? Erkek içinde geçerli, kadın içinde geçerli. Yani kadın nasıl ki ses tonuyla erkeği tahrik ediyorsa, bir erkek de bu sesiyle kadını tahrik etmesi de aynı şekilde haramdır. Fakat böyle bir amaç olduğunu düşünmüyorum. Yani ne olabilir? Bir kadın herhalde seyircimiz daha çok kadın kadından bir yani belki şarkı dinleyebilir miyim? Belki bir bayandan dinliyor evet. sürekli. Yani müzikte bizim naslarımızda, ayet ve hadislerde. Mutlak anlamda müziği haram kılan bir şey yok. Ama ne var? E, müzik eğer İslam inancına, ahlakına, adabına hı hı. aykırı olmamak veya diyelim ki işte haramların işlenmesine e, ondan sonra sebebiyet vermemek, bir başkasının hakkını ihlal etmemek gibi belli kuralları yani İslam'ın koymuş olduğu kurallara riayet etmek koşuluyla şarkı dinlemekte de, müzik dinlenmekte de bir engel yok. Peki bu müziği söyleyen, bu şarkıyı söyleyen bir bayan da olsa... Bu kurallar işliyorsa yani nedir? Milli ve manevi değerlerimizi coşturan bir takım müzikler yok mudur? Şarkıları yok mudur? Evet. Veya diyelim ki marşlar yok mudur? Bunu bir kadın seslendiriyor olsa bunu dinlememizde ama ölçümüz nedir? İslam inancına, ahlakına ve adabına aykırı olmayacak. İslam'ın koymuş olduğu o ana prensiplere aykırı olmama koşuluyla bir kadından da olsa ne olabilir? Onun sesinden istifade edebiliriz.